Very good pitch. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Ödemiş Ova Kent'te herkes için Mimarlık Derneği'nin sürdürmekte olduğu Ova Kent Uygulama Atölyesi'nin son gününde şantiyedeyim. 5 günden beri buradayım. Okulun tadilatı tüm hızıyla sürüyor. Şimdi okul binasının içine girdim ve alçı işiyle uğraşan İrem'le biraz sohbet edeyim istiyorum. İrem ne haber? İyiyim Cenk, İyidir benden de. Neler yapıyorsun? Neden bir masanın üstündesin? <gülüyor> Çünkü alt yapıyor. Harika. Ee. Ne kadar zamandır buradasın? Ee, geçen Çarşamba gecesinden beri buradayım. Harika. Yani bir hafta oldu. Süper. Nasıl gidiyor peki? Güzel gidiyor ama dün geceden bir artık elimiz bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, üç vardı halinde çalışılıyor. Ama tüm vardı. <gülüyor> Üç vardiyada aynı insanlar çalışıyor. Buna gece vardiyası da dahil. Sonrasında peki hiç eğlenmiyor musunuz? Sadece iş, iş, iş mi? Hayır çok eğleniyoruz. Sabahlara kadar eğleniyoruz. Tamam kolay gelsin sana. <gülüyor> Devam ediyorum. Şimdi burada e, Alçı Karan bir dostumuz Altıner var. Altıner nasılsın? Merhaba Cenk, iyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> İyidir. Sen ne zaman geldin? Ben atölyenin başına 9 Temmuz'da geldim. İşte 23'üne kadar da kaldım. Bayağı da keyifli oldu yani. ay yorgunluk çok yani. Süper. Kolay gelsin. Altınlar alçıyı karıyor. Şimdi Setana'ya doğru gidiyorum. Bakalım o neler yapıyor. Selamlar efendim. Kolaylar gelsin. <gülüyor> doğru iş ya. Yani enteresan şeyleri var böyle. İşte yok çimento sıvanın üzerinde tutmuyor mesela. İşte açıklar var falan. Kapatmaya çalışıyoruz. Öyle yani hepimiz bir konuda uzmanlaştık bakalım. Mimalette hiç bulamazsak herhalde inşallah... <gülüyor> Sen hangi okuralsın? Ben Viyana Teknik Üniversitesi'nden mimarım. Ka Kaç gündür buradasın? Aa, Sekiz galiba. <gülüyor> Hadi. <Herhalde. gülüyor> Çünkü son işte bu bir hafta ev ve burası arasından başka hiçbir yere gitmedim. Çok iyi. Geçeri gününüzde karıştı. Evet yani. aynen vardiyalar devam yani. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi tabii yaklaşık 20 günlük bir atölye çalışması. Ee, öncesinde de Keşiflerle sürmüştü. İrem ne haber? Ne yapıyorsun? Senden haber. İde benden de. Ne yapıyorsun o zaman? Boya yapıyorum. <gülüyor> Menekşe rengi ikinci kat holini boyuyorum. Harika. Kaç gündür boya işindesin? Üç gün falan oldu sanırım. Gayet eğlenceli. Zımpara da neyi benim için? Daha az bilek yorucu. Güzel. Sen kaç gündür buradasın? Ben iki haftadır buradayım başından beri. Arada bir İzmir'e kaçtım geldim. Nefes aldım. Harika. Öyle. Kardeşim de aldım geldim. Kardeşim de ek kuvvet aldım geldim. Çok güzel. Biyel gücü sağ. Ol. Devam edelim. Bakalım kimler var. Amer uzaklarda kimi bulabileceğiz. Bir yandan da şöyle bir şey var. Okul binasının bütün doğramaları çıkmış olduğu için. Dev pencerelerinden inanılmaz bir ödemiş ve ova kent manzarası görünüyor ee, Okul bir yandan büyük, evet, herkesi mimarlık derneği içinde Bizim açımızdan da biraz zorlu oldu Ama iş devam ediyor Merhabalar efendim, at soyad alalım, okul alalım Kadriye Özdemir Yaşar Üniversitesi <gülüyor> Harika, İzmir Yaşar Üniversitesi'nden bir katılımcı var Kaç gündür buradasın Kadriye? İki haftadır buradayım ama 2-3 gününe İzmir'e geri dönüp geldim Harika. Neler yapıyorsun peki? Burada neler yaptın? Valla 5 gündür boya fatan Yağlı boya, tiner, her şeyi yaptım. <gülüyor> Çok Sıva, sıva. Çünkü... Kamer şey kamer kaçmaya çalışıyor ama. <gülüyor> Nasıl sınav İyi yani. Ne i̇şte Harika. Sen bize aslında formellik yapıyorsun. İşi öğretiyorsun biraz da. Buranı yerlisin. Evet. Nasıl gidiyor sence çalışma? Çok güzel gidiyor. Mimarlar bu işi öğrendi mi? Baya baya öğrendi. İrem Aşar da alçı yapıyor. Yani Çamur sıvayı öğrendiler. Uh -huh. Duvar örülmesini öğrendiler. Uh -huh. Eksiği kalmadı. Harika. Hadi kolay gelsin. Şimdi biraz bahçede dolanalım. Kalıplar çakılıyor. Bahçedeki kod farkının düzenleyici bir parapet duvarının inşaatı için tüm bu olanlar. Ee, bahsettiğim gibi bir yandan okulun içinde bir yandan da okulun dışında işler devam ediyor. Circir böceklerini siz de duyuyorsunuz. Ee, okulun bahçesinin arka köşesinde bir tarım atölyesine dönüştülen eski bir yapı var. Orada şimdi çamur sıva yapan arkadaşlarımızla şöyle bir görüşelim. Onlar kimmiş bir tanıyalım. <gülüyor> İlk önce Deniz'e doğru yönlendirdim evrim tarafından. Deniz ne haber? Merhabalar Cenk, hoş geldin. Yaptığım şey um, normal sıvadan farklı olarak kendi ellerimizi kullanarak toprak sıvayla bu tarama köylesine sıvamak. Yani Harika. Tarım. Sen neredensin? Hangi üniversite? Ben ekonomi üniversitesindenim. Hı hı. Dördün sınıf olacağım. Ah iyi. İzmir'e koyacağım. Nasıl bir deneyimdi sence? İlginç ya. Böyle kafa <gülüyor> bu, açıcı. Bu, bu pozitif şey mi yok? Ha pozitif. Pozitif <gülüyor> çünkü bayağı şey öğrendiğime inanıyorum yani. Ya böyle şey var aslında. Böyle konuşulmamış bir düzen var. Sonradan evet. kendiliğinden oluşan. O bir garip. <gülüyor> Etkileyici yani. O iyi işte. Bir yandan tabii Hava ablamızın... Güzel yemekleri... <gülüyor> Kaç gün oldu şimdi siz geleli? Benim 5 gün oldu. Aha. Evet. Düşmeli gelmeli olmuyorsun yani. Ara ara. Çok iyi. Yaklaşık 20 günlük bir atölyeyi neredeyse tamamlamıştınız galiba. <Gülüyor> Hadise kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşürüz. Bahçede inşa edilmiş yine atölye katılımcısı öğrenciler ve ustaların ortak emeği olan bir fırının yanından geçerek bir yandan okulun kendi bahçesini yandaki komşu tarladan ayıran tel örgülere öğrenciler değmesin diye hazırlanmış olan bir yeni çit var. Onun inşaatına yaklaşacağız. Duyduğunuz sesler, onun kazıklarına çakılan kargıların yani soyulmuş sazların çakılma sesleri. Tekrar şunu hatırlatmakta fayda var. Burası derneğin İzmir'de bir faaliyette bulunmak istemesiyle. Didenver Yerinin Milli Eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonrasında Ödemiş'in adres göstermesiyle başlayan bir sürecin parçası, engelli İş eğitim okuluna dönüşecek sonunda. O anlamda bakıldığında da derneğin yapmak istediği işlerin bir kısmına farklı bir örnek teşkil ediyor. Şimdi Didemver Yeri'ye doğru yaklaşıyoruz. Çitler çakılıyor, kargılar kesiliyor. Didem ver yeri bir yanda. Çitin gücünü tutarken ne Didem? Bana göz devirmedi Diden. Açık radyodasın şu anda yayında. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <gülüyor> İyiyim çok tatlı gidiyorsun. Çok sağ ol. <gülüyor> yorgun. Yorgun görünmüyorsun. Hayır, Yok, hiç, hiç süper enerjide. Şu anda bir 15 gün daha burada kalabilirim. Çok güzel bir 15 gün. <gülüyor> ee, her şey çok yolunda gitti. Harika. Okul bitti. Çok mutluyum. Çok güzel. Eline sağlık diyelim. Ben sağ biraz süreci anlattım. Dinleyenlere, Milli Eğitim'le girilen diyalog, onların bizi yönlendirmesi ve senin yoğun çabalarınla bugünlere geldik. Evet. Teşekkür ediyoruz sana öncelikle. Ben de katılımcılara buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok <gülüyor> iyilerdi gerçekten. Onlar olmasaydı. Olmazdı. Bu olmazdı. Çok Nilüfer, güzel bir süreçti. Nilüfer'le konuşalım biraz. Şu anda kargıyı dengelemeye çalışıyor. Çok meşgulüm diyerek <gülüyor> e, kitlelere ulaşma fırsatını kaçırdı. <gülüyor> Devam müdürlük. Ay ben nasılsın? Ha, i̇yiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> Cenk Dereli ben. Ne haber Cenk? İyidir. <şaşkın>. Ne oluyor? <gülüyor> Radyo için kayıt yapıyorum. Aa Daha, öyle evet. mi? Hmm. Açık radyodasın. Güzel. Aa çok heyecanlandım ilk defa. Evet. Biz kimsin bize anlasan biraz? Ben kimim? Yani hem projedeydim hem uygulamadaydım. Ha. Bugün bitiyor süreç. Yani evet. en başından beri tasarım vardı evet. Beri. Tabii biraz e, revizyonlar falan da oldu evet. ama çok güzel gidiyor. Şu an biraz yoğunuz. Son gün. Ama yetişecek gibi düşünüyorum. Hı hı. Güzel, mutluyum. Bahçe güzel, hava güzel. Şey güzel. neler oldu peki sen, sen ne kadardır buradasın yani 8'inden beri buradayım 8 Temmuz işte 15 gün oldu bugün hı hı. Hı hı. yani biraz böyle hem fiziksel koşullar susuzluk susuz bir yaz hı hı. onun dışında yapılan şeylere bakınca baya mutlu oluyorum çünkü kağıt üzerinde kalmayan şeyler olması hı. bizim yani mimar, mimar anlamında çok güzel bir şey hı hı. ama sizin de tabi destekleriniz özellikle Didem'in Didem arkadan bakıyor adım geçecek bir baskı suru değil herhalde Yok, hayır hayır Bakış. olur mu ya <gülüyor> Güzel. ama Didem ve birlikte daha da Güzel oldu her şey. Emre Başkan nasılsın? Açık Mimarlık programındasın Emre. Açık Mimarlık. Açık Mimarlık. Daha önce programı yabancısı değilsin. Evet. Dinleyenler seni hemen hatırlayacaklar. Ama oldu bayağı. Bayağı oldu. En son eski stüdyoda galiba program konuğumuz evet. olmuşsun. Anlatsana bize süreç nasıl ilerliyor? Kaç gündür buradasın? Ee, 15 oldu. 15 gündür buradayız. Ee, bizden önce aslında ustalar burada çalışmaya başlamıştı. Ustalar önce, ustalardan önce aslında biz de Haziran ayında burada çalışmaya başlamıştık. Ee, yani... Şeyi kabaca söylesene. Ee, ben bir buçuk sene gibi bir zaman diye hatırlıyorum ama bütün Değil. bu konuşmalar... Yani ee, Dedem daha iyi bilir. Mart ya da Nisan ayında geçen sene onlar ilk gelmişlerdi buraya. İzmir Milliyetinle konuşmuşlardı. Sonra buraya gelip 4-5 tane köy gezmişlerdi. İşte onların... Gezdiği yerlerin üstüne yani biz bir daha gelmiştik bir daha gezip <gülüyor> e, işte hangisi olsun ne olabilir falan derken o vakit ve siz insan engelli çok güzel olduydum. Peki e, buradaki organizasyonu biraz anla. Aslında bir şeyden de bahsetmek lazım. Yani olan biten şey tamamıyla desteklerle evet. ve gönüllülük esasına göre oluyor. <gülüyor> e, bir yandan da şunu söylemekte de fayda var o desteklerin yokluğunda da neredeyse olamıyor gibiydi. Hı -hı. Ama bir şekilde her zamanki gibi. Evet. <gülüyor> Son umutsuzluk anında. Evet. Eski projelerde projeye başlamışken parasız kaldığımız anlar da olmuştu. Evet. O hataya pek düşmedik neyse evet, ki. Evet bu sefer. Yani evet böyle geçen seneden beri tasarım atölyesini yaptıktan beri hatta belki onun öncesinden beri bir destek arayışı sürüyor. Tasarım e, şeyinin bitmesiyle beraber projesinin aslında tam olarak bitmemişti. Hani burada da denenen bir şeyler var. Ee, daha rahat belki yani şu kalem lazım bu kalem lazım diye e, sponsorlara gittik e, hem e, malzeme anlamında destek oldu hem nakit destek verenler Hı -hı. oldu Hı -hı. işte onlarla beraber bir e, burada bir atölye yürüyor şu anda Hı -hı. o anlamda da e, destek çağrılarını her zaman tekrarlamakta evet. fayda var yani şu an bunu yaptık ama biz buradan gittikten sonra milliyetimle de öyle konuşmuştuk zaten. Hı hı. Bir Ağustos'un yarısına kadar zaten bir inşaat süreci devam edecek. Hı hı. Bazı şeyler var. Bazı şeylerin hala bulunması gerekiyor. Evet. Bazı şeyleri de milliyetim karşılayacak. Hı hı. Biz aramaya devam ediyoruz. Tabi aradığımız destekler hem burası hem de diğer. Yani şu anda burası için arıyoruz. Ama diğer okullara da dönüş olacaktır bu hı hı. Bu anlamda şeyi hatırlatalım. Herkes için mimarlık.org adresinde. Evet. info at herkes için mimarlık.org'da mail adresi. Evet. Bir yandan da Ovakent e, uygulama atölyesinin kendi e, evet. günlük blogu var. O da ovakent.tumblr.com evet. Oradan da takip edilebilir. E, bir yandan tabii ki kesme biçme işleri biçim, devam evet. ediyor. Biz de senin işinden, seni işinden çok fazla alıkoymuyorsan taşımaya devam Merve'ye bir yaklaşalım. <Gülüyor> Merve kolay gelsin. Nasılsın Merve? İyiyim Cenk, sen nasılsın? İyiyim. Ben Merve Ben de üyeyim. Çok güzel. Ee, bu projeye 3 günlük bir, e, Haziran ayında 3 günlük bir e, lis peyzaj ve cephe hmm. atölyesi yapmıştık. İlk defa o zaman sahaya gelip, görüp dahil oldum. Çok keyifli geldi sahada çalışmak. E, o yüzden bu 15 günlük atölyenin önce ilk haftasına gelindiği diye planlarımı iptal ettim. Sonra ikinci haftaya da gelmek için onları da iptal ederek. 15 gündür buradayım. Biraz şey anlatsana şimdi Emre ile süreci biraz konuştuk. Bir yandan peyzaj düzenlemeleri oluyor. Bir yandan okul içerisinde bütün tadilatlar devam ediyor. Köy yaşantısıyla tüm bu atölyenin ilişkisini biraz anlatsana. Yani burada işte 15 gün yaşamak artı bu işleri yapmak işte çevrede bambaşka bir Hayat dinamiği var mesela. Köylünün tepkisi ayrı, yaşlıların ayrı, gençlerin ayrı. Onlar yani, biraz bahsedelim. Atölye aslında biraz olanaklar ve olmaksızlıklar ekseninde. Kendisi yolunu buldu diyebiliriz. Ustalarla vakit geçirdikçe ve aslında arkadaşlık ilişkilerine varan böyle ciddi dostluklarda kuruldukça hı hı. onların da sahada daha fazla vakit geçirmesi ve bizim için çeşitli geleneksel malzemeleri bulmaya çalışması ve o teknikleri öğrenmek için daha fazla vakit harcaması için böyle böyle gösterdiklerinden bu atölyeye biraz böyle işte toprak sıva da yapalım işte kil bulalım işte gidip birkaç yerde kuyu kazıldı falan istediğimiz oranda kil olan toprak bulunması için onun dışında işte bir arkadaşımız çevreyi gezmek için alt tarafta bir dere varmış o yatağınca sazları görüyor işte sazları kesip sazlardan bir şey yapalım falan gibi biraz kendi yolunu çizdi yani bu okulun kendisi biraz büyük bir ölçek onun için içinde yapabileceğimiz işte boya, sıva gibi böyle bazı ince işler vardı. Onun dışında çevresinde yani yine bu okulun büyüklüğünden gelen bir sürü atık sıra. İşte etrafta bulduğumuz kiremit, işte yıkılan deponun ateş tuğlaları gibi yani aslı değerli olan malzemeleri önce aslında yerinden sökmemiz, temizlememiz gerekti. Sonra onları nerede kullanabileceğimizi değerlendirdik. Aslında hepsi şu anda ya yani son günde bile hala yerlerini buluyorlar. Hepsi bir yer buldular kendilerine. Ee, ya yani bu şekilde hem geleneksel bir sürü şey öğrenmiş olduk. Hem mustalarla, köylülerle bir iletişimimiz oldu. Aynı şekilde yemeklerimizi yapan hava abla ya da <gülüyor> Teşekkür ediyoruz çünkü ya yani kendisi de böyle yani öğle ve akşam yeme yapabilirdi ama işte yoğurdumuzu da yapalım ekmeği buranın ekmeği de çok güzel olur diye böyle kendisini biraz daha yorarak ve bize öğreterek biz de ona yardımcı olarak böyle şeylere de girdik. Diğer yandan tabii bütün işin yoğunluğu dolayısıyla çok fazla çevrede dolanma imkanı da olmadı ama. Olmadı ama bayağı hani biz ben 15 gündür buradayım mesela. Beşinci günden itibaren işte köy meydanından geçerken Merve Diye Arkam'dan bağıran bir sürü insan varken işte yememiz için bize sürekli bir şeyler getiren insanlar oldu. Ya hem köy berdi aslında belediyelerini yeni kaybetmiş. Ama bir taraftan da tarımla geçiniyor ve böyle hemen bir iki ev yukarımızda bir tarla var. Oradan gidip domatesimizi toplayıp hemen tartıp oradan alıyoruz mesela. Hı. Veya bir alt tarafta başka birisi tarlasından sabah bir salatalık geçiyor. İşte yabana gitmesin. Ya da mesela tarladan toplanan semizotları hatta yani yetiştirilmemiş ha, evet. yabani semizotlarından yemeğinden Salataya salatasına. salatasına. Ya yani ilk evet. önce hani katılımcılarla konuştuğumuzda işte daha sebze ağırlıklı besenceğim sorunken şimdi böyle herkes işte bu da yara çakıldak denen görülce sarımsaklı, sarımsaklı limonlu falan bir şeyi hemen her gün yebiliyor. Sintotun aynı anda hem salatasını hem cacığını ve yemeğini <gülüyor> aynı anda. Bu tabii tabi ne <gülüyor> kadar iyi bir şey onu çok bilemem. Bu ama. yokluk değil kesinlikle çeşit yani öyle düşün. Zenginlik. Zenginlik. Zenginlik mutfağın zenginliği. Hava bir yandan bir, bir yandan tabii etle yapılmış olan <gülüyor> Thank <laughs> you ziyafetin artçı şokları hala günlerde devam ediyor galiba. Evet, az az, az tam da yani. Hı -hı. Ee, yine bir e, köy kahvesinde birisiyle konuşurken işte Mehmet Usta bu işin ustasıdır. Mesela i̇şte ben şu kadar para verdim, şu kadar günde bitti gibi bir şey söylerken hani bizim için böyle ekstra bir iş olarak iki günde ve her aşamasını gösterip öğreterek e, bir fırın inşa ettik. Ya yani o bizim için ben yani çok değerli. Çünkü hem e, işte cam kırıydı, işte üstündeki sıvasıydı nelere yarar gibi yani başka yerde kullanabileceğimiz bilgiler edindik. Hı hı. Hem de e, bu projenin devamında... ...köylüyle burada taşımalı eğitimde... ...öğrenciler geleceği için köylüyle... ...belki hiç karşılaşmayacaklar. Yani köylünün de o fırını kullanmasıyla beraber... ...böyle bir etkileşim devam etmesi için... E, ...yani iyi bir... ...göbet. E, 15 gündür burada atölye sürünce... ...bir şekilde tatile gelmiş ya da burada yaşayan... ...çocuklar ya da gençler burada süren faaliyetin ve burada buraya dışarıdan gelmiş olan insanların neler yaptığını merak ederek buranın çevresinde toplanmaya, bahçeyi kullanmaya, Haziran ayındaki atölye zamanı yapılan küçük park alanı gibi olan yerde vakit geçirmeye falan başladılar. Bir yandan teyzeler torunları getirip götürdü. O anlamda da okulun iriliği sadece öğrencileri için değil, köyün kendisi için de belki bir evet. imkanı dönüşecek. Ya, diye bu aslında hani köyün bittiği bir nokta oldu için işte arkasında ağaçlıklar ve işte bir patikadan daha çıkılabiliyor. Hı hı. E, ve bu okulun da zaten eskiden kullanına baktığımız zaman ölçek büyük, ön bahçesi de büyük ve oraya bir asfalt dökülerek sadece ön bahçe okul kullanılmış durumda. Hı hı. E, yani bunu tespiti de biraz şeyden yaptık. O 3 günlük atölyede sen de vardın. Hı hı. E, çok yoğun çalıştık ve e, son bir 5-10 dakikada ben koşturup basa bir arkaya baktım ne diye ve bu tarım atölyesinde yaptığımız yapıyı gördüm. Evet. Yani hiç gelip de o arkada kapit var, ne var aa dere varmış falan gibi bir şeyimiz bizim olamamıştı hı hı. okulda belli ki böyle kullanılmış bu e, yapı daha önceden bir bahçevanın kaldı birerken, bu e, bahçede e, tarım yaparken ve arkadaki kuyudan su çekerken ilk yapı sonradan bir kömürlere dönüşüyor hı hı. ve bir kör bir nokta oluyor ama biz eğer buraya da bir fırın böyle bir yer yaparsak hı hı. bu sefer arka bahçede kullanılır hı hı. ve arka bahçe kullanıldığında aslında bu okulun bir köyde olmasının avantajı da kullanılmaya başlar diye düşündük hı hı. Çünkü arka bahçede işte çamların altında yani muhtemelen yıllardır oldukça verimli hale gelmiş bir toprak var. Bu öğrencilerinde tarım yapması yine köylüyle bir etkisini girmeleri ve oradan şeyler öğrenmeleri için bir de, Bir de mesela meyve da ağaçları da var e, aynı evet. zamanda aynı yerde. Bir de şu anda bulunduğumuz nokta çam ağaçlarıyla sınırı belirlenen e, okul e, alanından böyle ayrı. E, iki dizi zeytin ağacı sırası ve arkasında bir sıra dut ağacı dizisinin oldu. Aslında böyle bir imkanı var. Yani hala hazırda. Meyve bahçesi bile var denebilir. O da onun kullanılması için içinde imkanlı. Bakalım hayatı nasıl olacak okulun. Teşekkür ediyorum ben. Ben sana. teşekkür ederim. Yaklaşık 20 günlük atölye tamamlandıktan sonra inşaat faaliyetleri devam edecek. Atölyeye katılımcı mimarlık öğrencilerinin ve dernek üyelerinin yapabildiklerinin yanında tabii... Daha fazla profesyonellik ve iş isteyen meseller de var. Mesela bir yemekhanı binası prefabrik ünitelerden kurulacak. Bunların hepsi de Ağustos sonuna kadar tamamlanması düşünülüyor. Alican'la konuşalım. Alican nasılsın? Yorgunum. <gülüyor> Herkes gibi. Alican'la kendi küçük eserimizin az ötesinde tarım otelisin önüne inşa ettiğimiz duvarlarla okul arasında bir yerde konuşuyoruz. Ne düşünüyorsun? Geldin kız, az bir zaman oldu sen geleli. Evet, bir üç gün <gülüyor> kadar önce geldim. Böyle yaşantıyla ilgili deneyimini anlatsa mı? Neler oldu? <gülüyor> şu bir iki günde. Yani şu çok heyecanlı. Tabii hazır kurulu bir düzenli yaşam tarzı içerisinde Sonradan gelme durumu yaşanınca gözlem fırsatı oldukça fazla oluyor. <gülüyor> Ve genel olarak hani insan ilişkileri tutalım. Hani burada gerçekten bir şantiye yürütülüyor olmasına kadar aslında bunun herkese nasıl ciddiyetle başarılabildiğini fark ettim. Hı hı. Çünkü hani sanki hani tatil ama bir yandan da işte ufak tefek küçük eserler üreteceğiz gibi bir mantık bekliyor insan ama aslında burada hani sabah uyanıldığındaki o halsizlik, mutsuzluk bir nevi. Ama sonrasında işte iki sıva, üç kazma vurulduğunda gelen o dinçlik bir yandan kesilmeyen bu e, şen şakrak durum. O fiziksel yorgunluktan gelen ilginç has. <gülüyor> garip uyuşuk hal. Evet, garip uyuşuk hal ama hani artık sanırım bunu da taşıyamam herhalde dediğimiz yüzlerce candan hepsinde bir şekilde yine onu taşıyabildiğimiz, başarabildiğimiz. Hani bu tamam. Kurtuluş Savaşı'nda... <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum kaç da. kiloluk mermi kaldıran <gülüyor> kadınımız gibi böyle. Hı hı. Hani o çimento dolu dev el, el arabasını her seferinde taşımayı başarabilmek. Peki şeyden bahsetmiştin sen. Mesela bu kılık kıyafetle ilgili e, alışkanlıkların değişmesi, evet. işte e, garip bir alışkın olma alışkın olunmayan durumun garip şekilde normalleşmesi falan onlardan biraz basit mi? Yani sanırım bunun başlığı şöyle olabilir. Hani medeniyeti tamamen Hani geldiğimiz yerde bıraktığımızda bildik anlamda medeniyetlersek <gülüyor> evet her anlamda yani hani kılık kıyafet, hijyen, çalışma koşulları bunların tamamının yani gündelik kent yaşamındaki döngülerin hepsi geride bırakıldığında gelen tuhaf bir huzur ve rahatlık hali aslında yani burada bitlenmiyoruz da hani, hani o tip bir inanılmaz zor koşullar da yok yani bir şekilde adapte oluyoruz ve hani kılık kıyafetin Belli bir oranda sadece işlevsel algılanmaya başladı ve fiziksel yorgunluğun bir şey başarmak için yapıldığı hani ileriki dönemki bir, bir ajandanın bir parçası olarak değil yani örneğin şu yanında olduğumuz duvarın şurayı da şöyle mi yapsak dememizden 2-3 gün sonra ortaya çıktı hı hı. fiziksel olarak. Bunların hepsi normal kentte bizim elde etmediğimiz, ulaşamadığımız şeyler ve onunla birlikte o ilkelliğe dönüldüğünde gelen ilginç bir huzur durumu var aslında. Yani yemeci usulü yaşam, yemeğin tek bir kaptan yenmesi ve her şeyin takdir edilmesi, her şeyin ötesinde. Her şeyin kendi, çok tatlı gelmesi yani. Kendi hani. yaptığın emeğin de, işte özellikle senin dediğin gibi ortaya çıktığı andan itibaren sana o tatmini ya da... Onu arzusuyla yüzleşerek işte kesinlikle. dersi de ve birebir vermesi bütün hazları doğuruyor galiba. Yani şu, bu duvarın kesinlikle hani <gülüyor> üç boyutta hani X, Y, Z düzenlerinin hepsinde düzgün olamayışı. Evet. Ve bir yandan da hani bunu yapan insanın hani yeni mezun bir mimar ve doktoralı bir mimar oluşu. <gülüyor> bunların hepsini yarattığı sorgulamalar eğlenirken düşündürtmesi. Aynen. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz kolay gelsin sağ olun. Sağ olun. evet herkes için Mimarlık Derneği'nin İzmir Ödemiş Ova Kent Altılköy Okulu Projesi kapsamındaki uygulama atölyesinden sizlere seslendim ben Hasan Cenkler ile Açık Mimarlık Programı dinlediniz şantiye seslerini size taşıdık biraz fazla gürültülü olmuş olabilir ama buranın gerçeği de bu acikmimarlik.blogspot.com adresinden fotoğrafları paylaşacağım bunun yanında siz de hem Herkesi Mimarlık Derneği'nin web sitesinden hem de ovakent.tumblr.com'dan da uygulama atölyesinin günlüğünü ve tüm süreçlerini takip edebilirsiniz. İyi günler. Iyi. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.